Sabahlar, sabahlar, sabahlar, Modern, sabahlar Modern Sabahlar Başlıyor Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Benim orada şey vardı onu ayarlayıp mı geldiniz? Yok bana ayarlanma ayarlanmadı ya gencim. Ayarlanmadı ya. Keşke her şey olmadı. ayarlanmış olsaydı ama A ayarlayamadık onu. Bir tek saatlerimizi ayarladık geldik. O zaman biraz sohbetlerinize devam edin ben hemen A ayarlayıp geliyorum. Ya ama sen onu A ayarlamaya gidersen biz nasıl kendimizinkini A ayarlayacağız? Ya. Hadi bakalım. Ben başka bir şey, ayardan bahsediyorum ya. A Ha. Tamam biz de ondan bahsediyoruz. Tamam. tamam canım ben başka bir şeyden bahsediyormuşum. Yani biriniz bir şeyden ha. bahsederken ha. biriniz bambaşka bir şeyden bahsediyor. Gördüğünüz gibi e, ayarlarla ayarlarla başladık bu sabaha. E, <gülüyor> bir kez daha programımızın bu kısmı olmasın mesela ne, ne kaybı olurdu? Şöyle bakıyorum çıkart komple çıkart mesela. Bir bak mesela. bakayım. Bakayım. Çıkart. Vallahi olur güzel olur Oktay ben Şu benim. anda başlıyor olsak mesela. Bence hiç. sil baştan başlamak gerek bazen diyerek son noktayı koyayım. Çünkü or, o şekilde. O da dahil mi? Yani o, da dahil. o programımızın olmasa da olur kısmına. O da dahil. Şunu evet, o da dahil o zaman, o da. O zaman sıfırdan başlayalım Baştan alıyoruz tamam, beyler. baştan alıyoruz hadi. Ege. Tamam fark ettim onu Aç. 103.1 Radyo 30'deseniz bu baştan alışımı sevgi dinleyiciler sizlerle 8.19 oldu saatimiz. Günaydın beyler. <gülüyor> Teşekkürler lütfen. Pardon. Günaydın. Pardon. Ay günaydın dedim ya. Orada takılma oldu. Baştan alalım artık. 103.1 Radyo Tülesi'nin İzmo'dan sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyoruz. Sizlere de günaydın sevgili arkadaşlar. Aman pardon. <gülüyor> Merhaba Fahri. Arkadaş. Abi arkadaş. Arkadaş da Abi son tamam. bir hak daha verin de benim içim kıyıldı ama ha. Valla ne dediğini düşünme. Düşününce şaşırır. Ben de. Evet, ben de. Rahat konuşacağım fahri şimdi. Fahri dedim ya Fahri. İçinden. Radyo Tülesi'niz. Hepinize günaydın. Keyif ötesi ve keyif. Hoş Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler lütfen. Günaydın. Ya, i̇steyince oluyor demek ki beyler. Ya, Her şey oldu. istemekle alakalı. Bol bol prova. Güzel bol, oldu Bol bol prova prova prova. Güzel oldu evet. Evet gü güzel bir gün bugün ne gün? 12 Oo, 12 yapmış beyler ya 12 Ocak yapmışız valla. Demin programa daha dün başladık. Neydi o saat? 12 esprisini de yapayım dedim ben. İyi yaptın yani. Yeri geldiği zaman böyle espriler acımayacaksın Ege. Sadece senede bir kez yapılıyor bu espri. Harcanıp gidiyor. Keşke dün seneye görüşürüz de <gülüyor> bitirsin. <Hiç gülüyor> yani. anlaşılmayan bir şekilde. <gülüyor> bu espriler daha çok piyasaya sürülecek. Daha çok kullanıma açılacak ki insanlar benimseyecek, özümseyecek. Birbirine yapacak, gülecek. Evet Beraber bugün gülecek. gazetelerin ön sayfasında yine dün olduğu gibi sevgili Erol Büyükburcu görüyoruz. Yalnız Türk Mayın gazine Erol Büyükburcu'ya sırtını dayıyorsa yazıktır. Yok. Ne yazıktır? Hiç mi yok Çekirgilikli adam, hiç mi yok böyle biraz çıplak gezen genç kızım? Yani şeyden de dedikodu var canım. Ee, İngiltereden de dedikodu var. İngilterede değil, ben Türk magazininde. Türk magazininde bahsediyor. bir numara var mı diyor? Kimseyle bir şeyler yok diyorsun. mu kimse? Bakayım şimdi Türk magazinde mi? Vallahi yok. Ya. Şu anda yok. Yok mu hiçbir şey? Yani şu anda var ya buoz. Hayal yok filan yok mu? Yani en son onlar Azra ile beraber davalarını açtılar tamam. bitti. bitti. Yok gitti. ama orada da magazin oldu Hukuk. yani. Mahkemelere tecil etmiş bir olay artık. Mahkemelere tecil etmiş bir ne olay de, diyorsun. Tecil demiyorum. Ne deniyor bu konuya? <gülüyor> Tesadüf mü? Hayır. Tenesül mü? Mahkemeye tenesül bile etmem. Ya dün ben şeyleri dinledim. Ne diyor ya? İntikal lan intikal i̇ntikal, i̇ntikal, i̇ntikal, intikal. Dün ben şeyleri dinledim. Ee, bu e, TAN'ın hazırladığı programımızdan parçalar şey var ya. Ha, programımızdan var ya, parçalar. Facebook'tan da ha. paylaşıyoruz dinleyicilerimizle. Tamam. Onları böyle bir arka arkaya dinledim. E, Ama senin Facebook'un yok ki. E, i̇şte düşün artık. Bir Facebook <gülüyor> Biraz düşün ben anlatacağım. <gülüyor> ee, orada ne fark ettim biliyor musunuz? O kadar çok kelimeyi yanlış kullanıyoruz ki. Ben bir yerde hamaset demişim mesela. <gülüyor> Hiç. Normal sivilde hiç kullanmadığım bir kelime. O, o Fahir, de... sen destur diye yok. Düstur diyeceğine destur demişsin. De... ben orada destur demek istiyorsam destur demişimdir. <gülüyor> düstur demiş. Ama şöyle bak. O kısacık 30 saniyelik şeyde ya bunlar. 30 saniyelik. Şimdi bak mesela hiç üzerine gidilmese mahkemeye i... ne ne iştigal etmiş olacak mıydı diye kapatacak. Tecille etmiş olacak. etmiş olacaktı diye kapatacak. de değil ya tecil etmiş. Yok tecil edemedim. Tecilledim. Şey? Mahkemeye tecil. Mahkemeye tecil ettik. Yani o yüzden iyi ki uyardın faiz. İyi uyardım. İyi, i̇yi uyardım. Çünkü. O kısmı alınılıyor, kullanılıyor. Ondan sonra <gülüyor> öyle kapanıyor o konu ya. Bir doğru. nesil Türkçeyi bizden yanlış öğrenmiş, bilmiş, öğren öğreniyor. <gülüyor> Hayır yanlış yanlış da değil. Saçma sapan öğrenmiş. Saçma sapan ya. Lütfen. E, Erol Büyükburç meselesine gelince Bu arada geleceğim. seni ayrıca faiz. Erol Büyükburç'tan önce kendi gündemimizle ilgili e, ben 1-2 teşekkür etmek istiyorum sana. Dün ee, Güner abiyle konuşurken hı hı. mekanla ilgili e, konuştuğumuz abilerimizden biri sevgili dinleyiciler Fahir bir kelime kullandı ya fark ettin mi sen? Hayır. Konuşma sırasında Ben pek dinlemedim <gülüyor> o, o da başka bir gündemimizin konusu olsun Hoyrat kelimesini kullandı Fahir <gülüyor> O kadar hoşuma gitti ki Normalde hiç kullanmadığım bir kelime. Niye sen ortam neziyet yer mi şey dedin? Ne? Hoyrat? Hoy hoyrat kullanılabilir. <gülüyor> Normal sandalye olmaz. Biraz hoyrat kullanılmalı açık olması gerekiyor dedin ya. Evet doğru. Orada bir tipkimi göstersem takdir mi etsem ya, nasıl bir cümle içinde işte, i̇şte çok hoyrat olmuş gibi hayır işte bu işte, i̇şte sandalyeleri, normal salonlere hoyrat, hoyrat kullanımı açık olması lazım gibi bir şey yani hoiyat kullanıyorlar ve Güner abi de tabii kibar bir insan olduğu için evet evet, evet hoiyat hoiyat çünkü cengaverlere yönelik bir mekan açacağımız <gülüyor> için biz Adam mesela cenk edecek. sabahdan ton akşama kadar cenk edecek. Cenk ettik yorgunuz. Hancı bize şarap getir dediği noktada hoyrat kullanıyorsun. Bütün. Bütün akşam hoyrat kelimesini bir yerde kullanmaya çalıştım. <Gülüyor> Ama yok. Zor kullanılıyor. O, o, o, o kelimeler bazıları çok zor kullanılıyor. Evet ya. Yani. E yani yerini, yerini bileceksin. O ben de yeri gelmişken saldım oraya. Bir kere hoyrat demedik. Diyemedik işte. Demek ki ortamımız yok. Günaydın. Günay aydın ay, dın dın Günay ay, ay, ay, dın. Şu Bruno Mars bana gelseydi Kardeş şarkıları falan çok güzel Ama şu ismi bir değiştir derdim ne? De. Bruno oluyor sanatçı olur mu ya Bruno affedersin yani Nedense bana şey gibi geldi ya, ya ismi gibi Yok ya bana da köpek ismi gibi geldi Yani köpeğim olsa adını çok güzel Bruno koyardım Devlet <gülüyor> Bakayım günlerden hmm, TB etti. <gülüyor> Hayırdır ege Perşembe Perşembe TB'lerle başladı. Ben de gideyim yıkayayım bari ağzımı. Özür dilerim yani burunu Yani biz Şeyin ismini söyledikten sonra böyle şeyler söylenir mi ya? Ya hiç ya. dinliyoruz. Ondan sonra gidiyoruz. Neler neler konuşuyoruz ya. Halbuki bir tanısak hiç evet. öyle belki de. Hiç öyle bir çok, insan değil Bruno O kadar sabimi olacağımız eminim ki bu adamla. Başıma ne geliyorsa zaten şu koca kafamdan geliyor ve. Koca dilimden geliyor. Koca dilliğimdir. <gülüyor> <gülüyor> Şu korku filmini söyledim, söyledim. Yayında da konuştuk dedim Bürge. Hadi hep beraber gidelim biz de. Ya çok güzel dedi de bir süre isterseniz... 16'sında geliyor biliyorsunuz. 16'sı olamaz. 15 mi? Yok ondan sonraki hafta işte 20'sinde mi? Ha 20'si 20'sinde o... mi geliyor? Tamam. Yarın değil haftaya yani. İyi tamam o zaman gelirim. <gülüyor> Çünkü bu ara biraz yalnız olduğumdan korkabilirim diye çok Ha ya, iyi ya, tamam evet, dün, ya, gece, dün, hayır, dün evet. gece şeyim oldu zaten hakikaten... Huzursuzlandım. Hakikaten huzursuzlandım yani. Oğlum bu kaloriferlerden lan çok ses geliyormuş. Hiç dinlediniz mi? yani. <gülüyor> evde pelin yokken daha iyi duydun galiba değil mi? <gülüyor> ya vallahi ben bir, bir rahatsız oldum, bir şey oldum yani. Hay nasıl rahat oluyorsun ya? Bir de kedin var senin. Paşa kedi, evde değil mi Evet, kedi olduğu zaman hiç korkmamalısın. Paşa ne evde değil mi? Ben eskiden kedim varken hiç korkmuyordum. Mutlu sesler ondan çıkıyordur diyordum. Ya kedidir o kedi. Ben de tabii çok... at suçu onun üstüne. Yani suç olarak tanımlayabilirsin korktuğun an. Sonra yine daha şey bir, Daha bilimsel bir açıklama. Cin söyleyeyim. midir? Yok. Kedi dinle. Hortnak <gülüyor> Yok. Kedi Kesin kedi ama yani düzenli tıkır tıkır tıkır tıkır tıkır ee, tıkır. Bir de Vincent vardı ya hatırlıyor musun? Tı -tın, kesin tek birleştir diye ses geldi mi şeyden? Vallahi billahi. Kaloriferden. Bir dakika. Tam bakalım. böyle dalmak üzereyken. <gülüyor> Vincent dedin aslan adam Vincent'ım. Aslan adam Vincent'ım kaloriferlerden vuruşu vardı ya onun. Doğru. Kalorifer vuruşu gibi, gibi. Türkiye'de, tam olarak öyle değil de. Türkiye'de kombi sistemine henüz geçilmemişken Vincent'dan öğrendik. <gülüyor> <gülüyor> Biz o şeyi. Bir kombi kısmayı <gülüyor> yatarken kırkı getiriyorum diye Vincent'ın lafı vardır. Çok vallahi çok fena ya. Şimdi şaka maka bir taraftan gece gece şey oldum ya. Yani. Fragmanından dolayı mı böyle oldun daha? Bir... Tam fragmanından dolayı da değil ya. Böyle tam dalacağım da şey oluyorum böyle. Hani gözümü açtığımda nedense o kadın kesikleri birleştir diyen kadının yüzüyle karşı karşıya geleceğimi düşünerek... Bir... Ne oluyor? Mesela evde bir Pelin olduğu zaman hmm. ya da yani senin özelinden korkmuyor musun? Kork Yok ben atarım. hiç korkmuyorum Korku ya. Ulan nasıl korkmuyorsun? Seyretmiyorsun gündüz gündüz dedi ya gündüz niyetine diye. Doğru bir kere bir kere oldu <gülüyor> Da ben fragmandan şey yapmadım bir Ya ben de fra fragmandan değil de insan aklına ters türlü film geliyor da Yani gece yarısı hakikaten şey değil ya bu yaşımda o açık söylemek gerekirse bir huzursuz o tam korkmada değil de bir huzursuzlandığımı söylemek istedi yani sevindim. kurt adamın vampirin gelmeyeceğini tabii ki biliyor elbette neredeyse 40 yaşında gelmiş adam kurt adamdan vampirden korkmaz, korkmaz doğru. o değil esas cin korkutuyor beni jin ne o işte neydi o demon demon demon beni çok rahatsız ediyor açıkçası demon. yani şimdi bizim bizim de korkmamız lazım yarın öbür gün mesela fahirin içine şimdi demon kaçtı diyelim falahi şeyden korka hani şey de bilir Sonuçta işte benim için demon kaçsa bu Ege Oktay bir şekilde yayından duyururlar. Dinleyiciler üzerinde hiç exorcist var mı? Hani çıkarır falan diye içi rahat ama işler aksar. Artık inşaat devam ediyor. Ya şurada 15-20 gün sonra dükkan açacağız. Bir de demon mu? bulaşıcı benim bildiğim. Ne yapacaksınız? Maskeyle mi dolaşacaksınız? Ben de o, yani tek demonla mücadele edilebileceğini düşünüyorum. Ama Malta'nın demonik olduğu için... De. Saja ya bir demon grubuyla karşılaşsan ne i̇şte olur? Normal... o zaman tehlike. O zaman bol bol birbirimizin neresine bakacağız? Nereden gidiyor Demon kontrolü dudaktan yapılır benim fragmandan anladığım du kadarıyla. Dudak ile. içinden. Evet. Dudak içinden. Çünkü kadın ne yapıyordu? Fahir. Korkutmak şöyle... gibi olmasın yine. Dudak öyle. içini göstereceksin. E, Bakayım. Aft çıkmış sen doktay. Aft mı? <gülüyor> Sende diş etin çekilmesi var. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Erol Büyükpurç, Erol Büyükpurç. Ama Erol bir... Büyükpurç diyoruz da ne? şeyimiz yok, olayımız yok. Olayımız şu, olayımız bu. Artık hakikaten... E, UTE'nin e, çok açıklamaları yani aile içindeki bütün her şeyleri dökmeye başladı. Erol'un 5 kuruşu kalmadı. 800 lira emekli mayaşı var. Mayaşı anca benim... Nereden kuatorma... emekliçi Erol Büyükburç? Bakayım. Bağkur'dan memekti. Nereden emekli? Vallahi herhalde onun eski bir işletmesi vardı diye biliyorum. Öyle bir şeyleri vardı. <gülüyor> Zamanda o da bir Hiç ben Erol büyük burcun emekli olabileceğini düşünmemiştim ya. Ya ben de onu hakikaten sürekli zıpkın gibi böyle çalışır pozisyonda atıyorum. evet yani. 800 lira emekli mayaşı var. Etilerde bir dairesi var. Parasızlıktan ruh sağlığı bozuldu. 26 Eylül'de bana ki benim doğum günümden bir gün sonraya gelir. 26 Eylül'de bana Tarkan gibi yükseklere uçacaktım. Pop'un yeniden kralı olacaktım. Tarkan olmama sen engel oldun. Bunun hesabını sana soracağım diyerek konuştu. Dedim. Ya koskoca Erol Büyükburç Tarkan gibi olacaktım diyorsa Tarkan'ın yerini sen düşün yani demek ki Ya iyi Madonna'nın şey demesi gibi ya Lady Gaga olacaktım sen engel oldun demesi gibi bir şey. Erol Büyükburç bu dediğini duysaydı gerçekten Onları çok sevinirdi de. Yani şey gibi geliyor bana. İyi bir arkadaşa ihtiyacı var bence erol, e, erol büyük. Erol. Yani şapka erdekin gibi. Mi? Kim gibi biliyor musun? Yok. Biraz daha küçük olması lazım. Ee, Gençler... Ayhan Sıcimoğlu gibi bir arkadaşa ihtiyaç var. Ayhan Sıcimoğlu. Çok... Yani o... Erol büyük buç tam dedirtir ben sana söylüyorum. Ay Ayhan Sıcimoğluydı ha. Erol büyük burç otursa sizce güzel olmaz mı o muhabbet? Hoş sohbet Ama bir üçüncü kişi olmayacak. Bakın üçüncü kişiye açık bir sohbet değil bu. İkili ikili bir sohbet düşünün. Benim aklımda bir isim daha var. Sizin Arkadaşım mı? düşündüğüm yani Arkadaş ayrılırsa tek başına Arkadaş mı? yaşamasın mı? Bilmiyorum şu anda durumu nedir ama Berksan. Çünkü biliyorsunuz Kutsu ile onlar ünlü olmadan önce ev arkadaşıydı. Ee, ev arkadaşına daima açık birisi. Berksan bence. şu anda yalnız yeni albümünü çıkarmış. <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> Ve Yeni Tarkan ben olacağım diye bir açıklaması var. Tabii bilemiyorum. Yeni Tarkan kim olacak diye evde yumurtaya ekmek bana erken konuşsunlar işte aralarım. Sen mi olursun ben mi olurum? Ben var, ben Ve ben sanatçılar biliyorum. gelip gider. Mesela. Hmm, arkadaş. kim gelir gider kim tabii gelir? ki. İlk başta Kutsi gelir. Tabii ki yani. Hani... O garanti, <gülüyor> o garanti. İyi midir acaba araları? Belki birbirlerinden tiksiniyorlar. Kutsi artık. ile Berkan'ın mı? Berksonu. Kutsi ile Berkant, Berksonu. İyidir tabii canım. Niye iyi olmuş? <gülüyor> yani? Olur muyum canım? Sen eski ev arkadaşların aran nasıl ge? İyi benim de. İyi. kimse şey olmadı. Dizi oyuncusu olmadığında. Borç borç şeyi falan olmadıysa. Yani. Öyle bir takma durumları olmadıysa. Evet. İyi canım yani. Bundan sonra önüne bak. Bir yani. de ben Berksonu, Kutsi. Yi... Boş taktı diye şikayet ederken televizyonlarda görmek istemem açıkçası. Bak 800 lira. Yani. En son aydatı ben vermiştim. O iyi. O sorun di Saçlarıyla böyle konuştuk. 800 lira isteme. çünkü kesmez çünkü 800 lira. Bak bir eve çıksalar orta hali alt 750 lira bir eve çıksalar. Bak iki kişi masrafı falan bin lira tuttu mu? Zaten sırf 500 lirası ben sana söyleyeyim şey gitti. Adamın 500 500'ü... Ne, ne hesabı yapıyoruz şu anda? Hayır. 800 lira maaşı <gülüyor> var ya ben onun Erol muyum... Büyükburcu nasıl kurtulur hesabını? Abi... Sen Erol Büyükburcu'nun gözünde... Senin gözün Erol Büyükburcu'nun maaşında mı ya? Emekli canım, maaşında mı? Yok maaşında olacak? Yazık fair ya. Yazık. abi abi işte emekli maaşı deyince dayanamıyorum. Yani şeyin bak takılar sorun olmuş. İngiltere'de e, Nisan ayında evlenen... E, William'la e, Kate... Resmi görevleri sırasında verilen hediyeler tartışma konusu olmuş İngiltere'de. Sırf bunu tartışıyor İngiltere şimdi Aa, Durduk yere ne hediyesi veriyorlar? Kanada'da ki... bir broş vermişler. Bir çift broş. Ne diyorlar? Kate'in hediyelerini broş verelim. E tabi yani şey vermekten iyidir. Şekerlik vermekten gele bir olsun Aa, iyidir. Hollywood'un kuyumcusu diye bir adam varmış biliyor musunuz? <gülüyor> Hollywood filmlerinin unutulmaz kuyumcusu. Ramazan. <gülüyor> Ramazan tipi bir şey. Harry. Şey gibi mi? Ne derler? Bir tane filmimizde böyle bir kraliçe var ona takı lazım. Benim kuyumcum var Ramazan diye bütün... Herkes evet herkes, herkes orayı yönlendiriyormuş. <gülüyor> Harry Winston tarafından tasarlanan üzerinde 32 pırlanta olan e, platinden kutup ayısı şeklinde bir mücevher bu broş dediğimiz. Ay ne kadar yaman bir şey ya kutup ayısı diye prenses üstünde pırlanta zümrüt hiç fark etmiyor. Sonuçta ayı falan kolye takılır mı? Ne zaman ya, sevgiler ayısı. gününde mevgiler gününde bir şey de ya, Tam Kutup ayısı de. olduğu da belli değil ha. Yani beyaz pofudik bir şey değil. Beyaz da değil canım yani normal işte bir şey. Bunu nereden şeyi. çıkartın o zaman? Kuzeye bakıyormuş. <gülüyor> Böyle yukarı bakıyormuş hep. Nereyi kevirirsen kevir. <gülüyor> öyle ne, ne beyaz, lan demişler Harry'e. Beyaz öyle pırlanta Pırlanta yüzünden kutup ayısı zannediliyor. Herhalde öyle bir. Umut... Buraya sarı taş koysa mesela. Hmm. Hakikti bir şey. Normal ayya dönüşür. Kutup ayısı olsa ayı. demek ki birileri ağzını kapatacak. Ayı verilir mi demeyecek. Ondan sonra değeri kaç bunun demişler açıklamayacağız değerini bilmiyoruz. Yani bunun değeri açıklamak uygunsuz kaçar deyince karışmış ortalık. Onlar da cevap vermiyor. Bunun efendim manevi değeri yüksek. Evet nasıl? öyle demişler. Ben size bir şey söyleyeyim tahtadan da yapılsa bence çok güzel. Çok güzel. Değerinin belirtilmesi çok uygunsuz olur. Bunun manevi değeri var bu zaten götürülüp bozdurulacak bir şey değil demiş kraliçe. Kraliçe soruyorlar değil mi? Netip cevap verelim. Bunlar o kadar çok diye. çünkü mücevheri var. Onun çok şeyi var. Bilgisi var. Görmüş geçmiş. kadın. protokol danışmanı gibi ya da protokol diyemeyelim de böyle bir şey danışmanın var. Ne Yok canım mi? burada zaten bu cevaptan çıkmıyor ki sıkıntı. O şey diyorlar böyle kolyeyi al diyor mesela. Bu şu al diyor falan filan. Ondan sonra Kanada'da çok teşekkür ediyor. Ülkeye döndüğünde prenses hanım onu hemen hazineye alıyoruz diyen bir adam geliyor. Orada sıkıntı çıkıyor. Ha, Yok sen ben onu onu düşün, bir hafta daha öyle. takayım. Alıyoruz. Yok yok o şey diye alıyorlar. Kandıral. Siz onu düşürürsün. Düşürür, ver onu sen ben güzel bir yere koyacağım diye alıyorlar. Yani i̇htiyacın olduğu zaman veririz. Kaç de. tane şey geliyor Oktay kaç yıllık güneş batmayan imparatorluk. Oho bu hediyelerle ayakta duruyor İngiltere. Kriz, Murray's hiç İngiltere'de bahsedilmiyor. Nasıl? Bunlarla ayakta duruyor. Saray geçen gün bu Kate ve William'a takılan e, şeylerin mücevherlerin listesini yayınlamış da. Aa, bunlar da mı psikopat düğünden sonra tutup onları mı saymışlar? Excel dosyası hazırlayalım bir tane güzel. Kimden geldi? Ee, Monarşi, Monarşi. Kanada elçi. Fayl monarşi Kutu diyorsun boys. ama kolay değil mi monarchi şey yapmak, ayakta tutmak en zoru ya. ya. O kadın tek başına yıllardır mücadele ettiğini Açıklayacaksın. Biliyor. Her şeyin karşısında fiyatı var, bir tek bunun fiyatı yok. Çok ona takı ya. Ona takılmışlar. Bunun ona takmıyor yok diye. İyi e, geçmiş olsun. Ne e, diyelim çok, ya? Buradan kraliçe hediye alırken böyle sıkıntılar olmasın diye faturasıyla beraber vereceğiz bundan sonra. Ben ben bir araştırma verebilir miyim bu azüler gelmişken. Bir firma, hatta firma ismi de vereyim ya. Çorapçı Penti diye geçer. <gülüyor> Çorapçı Penti Türkiye. İstersen evi. artık haberi ver mi? Yani <gülüyor> bak failler bak bir kere daha olanları şöyle bir hatırlahız hızlıca. Bakayım. Hayır böyle gazeteye yazmışlar da insan yani koca firma kuruyorsun adını da... Ama bu. çok şey yaygın bütün alışveriş merkezlerinde de şubesi olan bir markadan bahsediyoruz. Hayır evet. tamam öyle olabilir de sadece Gayet bu kadar da geçmiyor. Ürünleri. Yani tamam ürünlerine bir şey demedim. Lan, sen de don üretir bir tane şeyle olmaz ki bu iş ya. Kim bilir ne güzel ürünleri vardır. Neyse e, Türkiye genelinde direk ağaçları kurdu. 512 bin kişi bu ağaçlara dileklerini astı. Buna ha. göre Türkiye'nin dilek haritası çıktı. Dilek ee, haritası mı? direk haritası... E, Türkiye'nin genelinde nerelerde ne isteniyor? Ee, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Adana ve Antalya en çok ne istiyor? iPad. Bir daha söyle illeri. Bakayım. Limon mu? Hayır canım bir, bir daha, daha söyle söylüyorum. bakayım ne ortak yol bulabileceğiz buna? İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Adana ve Antalya. Ee, toplu taşım. Yok bilemedin. Ne olabilir başka? Toplu ne isteyebilir? Ee, yerden ısıtma. Ya hani çok güzel bir şey mi? Aşkla ilgili aşkın bizzatihi kendisini ee, istiyor. Ee, İzmir, İzmir ne istiyor? Aşk istiyor işte. Aşk mı istiyor? Aşk istiyor. Ankara ne istiyor? Aşk istiyor. Hadi mi İzmir? İzmir kariyer değil. İzmir ne Expo istiyor? Expo 2015'i istiyor. Kendinden düşüneceğim. Sen ne istiyorsun? Boyoz o zaman. Boyoz istiyor. Ben egeden yanaktan isterim. Boyozu nasıl alacaksın ya? Ben dilden yanakta. Her gün boyoz olmaz. Bir günde dilden yanaktan istersin. Neyin olmazsa yapamazsın? Afiyetim, sağlığım, sıhatın Hayır oğlum sen Ehliyet ne... mi Fahir? Ehliyet mi? <gülüyor> Oktay yıllarca... Ruslar, <gülüyor> Ruslar. Ruslar. <gülüyor> İzmir'de sen yıllarca yaşamış bir insanı olarak... Helikopter ne... turu. Bu herif ne ister En çok neyin sıkıntısı çekti? Para mı? Bravo! Para! Evet İzmirliler para istiyor. Ee... Para hariç her şey diye düşünmüştüm ben dilek ağacında. <gülüyor> İstekler ve oranları vereyim sana. E, aşk %29 ülkemizde beklenti oranı, para yüzde sağlık yüzde bir, eğitim yüzde Eğitim istiyorum. <gülüyor> eğitim. Okumayı istiyorum diye ağacım biraz. Bakayım da. evet hakikaten okumayı isteyen çok arttı. Evet var. okumayı isteyip de da, okuyamayanlar da var yani. Ve iş istiyorlar. Bu evet. araştırmamızın sonucunu da <gülüyor> teşekkür edelim e, Çorap Firmamıza, sağ olsunlar ellerine Bu dileklerimi ben ilk defa açıldığını gördüm. Evet, i̇lk defa Bence he? bu bir ilk. Yani dilek ağaçları yapmışlar çok güzel tamam. Onu hiçbiri açıyor mu yoksa açmadan hissediliyor mu gerçekleştirecek 10 tane açım, kişilik ona tarafından şey diye falan. düşünüyordum. Hakikaten açılıyormuş Açılıyor demek Açılıyor Açılıyormuştu. 512 bin tanesini de gerçekten çok ciddi rakamlardan bahsediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tüm bu direkçilere ve kendilerine en kısa zamanda direklerine kavuşmalarını diliyoruz. Modern sabahlar Modern sabahlar Radyo tülesiniz modern sabahlar devam ediyor. Arda yeni bir saatin başına hepinize bir kez daha günaydın sevgili dinleyiciler. Şahane bir gün olsun diyelim bugün. Tabii. Karların eridiği yeni tek bir kar tanesinin bile şehrimize düşmediği bir gün olsun. Amin. Burayı amin diyerek mi bitirmemiz gerekiyor? Devamlı, devamlı i̇yi, iyi, düşün. Tebbe diye de bitirebiliriz. <gülüyor> tevbe diyebilirsin. Tebbe tevbe, tevbe, tevbe. Veya kar yağacaksa okulların tatil <gülüyor> olacağı kadar bir kar yağması. Hakikaten. Ya böyle arada derede bir şey lütfen. Sadece gün içinde bir sıkıntı doğuracak kadar kar yağdı. Yazık. yazık, Olmaz. Yazık, Olmaz. yazık. Yazık. Yazık. İngiliz Tyler's Bebe'yi biliyorsunuz. Tyler Bebe. Tyler Bebe'sine. TB diye geçer. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Kestir. Böyle de. Tyler Bebe diye geçer. Ee, kendi e, ülkesinde. Ne diye geçer? Tyler. Baby. <gülüyor> Henüz bir yaşında ama e, neredeyse Maşallah. tanışmadığı, fotoğrafının Tanıyor, olmadığı. bakıyor ya. Manalı bakıyor çocuk. Tanışmadı ve işte e, yanında... Bir e, ünlünün olmadığı fotoğrafı yok. Hemen hemen bütün ünlülerle Hadi fotoğrafı var Tyler bebeğin. E, babası da görünüyor sen fotoğraflarda Babası değil. Yoksa Annesi... ünlüleri kucağına verip çekiliyorlar. Aynen yani. öyle. Annesi e, bugüne kadar bir aylıktan itibaren e, ne kadar olduğunu az sonra söyleyeceğim bu bebeğin e, bir yaşında. Galaga gala geziyormuş annesiyle beraber. Çocuk hakikaten zatüleceğim. Hadi hadi söyle bu galadaşlı galayı söyle gel Rahat ol ya dağışlı gala. Çıkıllı başlı. Koruna mihar gel bile. Gözlerim yaşlı gala. Demiş annesi. Benim aklıma başka şarkı geldiğinden sizin coşkunuzla katılamam. Ne geldi? Galaga gala gala. Ne demiştim? Gala gala Benim aklıma da şu anda başka şarkı geldi. galaga gala gala. Gala gala gala. Evet aklımıza gelen şarkıları ayrı bir gün. 2 Mart'ın aklımıza gelen şarkılar. Bir aylıktan itibaren annesiyle e, tekrar söylemek zorundayım konuyu dağıtmayın. Gala gala, gala, gala geçen küçük Tyler bugüne kadar 130 ünlüyle e, fotoğraf çekindi. Ve evin değişik köşelerinde. E, bir kebapçı açacak kadar rahat fotoğrafı var yani. Allah, Her, haftada iki ünlü ediyor ya çocuğun bütün ulan. yaşını hesab edince. E, gala gala gala gala gala adamlar çalışıyorlar oğlum sen bu kadar sene içinde Ali'nin bir tane ünlüyle fotoğrafının Aa, var Ali mı? Ali'nin ünlülerle fotoğrafı var mı? hiç ya Süper. bizimle bile var mı fotoğrafı? yok mu sıfır. <gülüyor> sıfır bizimle bile var mı? ki biz mahalli bile sayılmamız lazım evet, ben bunu kendime dert mi edin sana acaba ya? edin yani Ali'nin ünlülerle fotoğrafı güzel Çocuk. bir şeymiş ha hayatta bir eksik <gülüyor> olan bir şey oluyor ya bazen bir amacım yok niye geldin bu dünyaya diyorsun mesela bak Bora'yı biliyorsun Bora Hı -hı. Çalışkan evet Bora Çalışkan'ın ben biliyorum yani ünlülerle e, fotoğrafı var oğlunun Mert bebeğinin. Mert'in evet çok da güzel. Ben ben de bile var yani çünkü benimle de paylaşırdım mutlulukla. Ben de mutlu olurdum yani. Soner Rica ile ben net olduğunu biliyorum mesela. Ne kadar güzel fotoğrafı var. Şöyle bir sıkıntısı var. Mesela Ünlü'yü bir saat şey yapacaksın ya ayarlayacaksın, efendim bir fotoğraf Ay sizi çok seviyor, falan. bir de Ali'nin gider orada bozar adam yani. Ünlü'yle 5 dakika konuşuyorsan Ali'nin 15 dakika konuşman lazım, kızım git, ay istemiyorum, kim o falan diye böyle zamanda i̇şte Şimdi zamanında yapacaktın mesela bir yaşında, hemen şeyine ver ününün kucağına veriyorsun, Ünlü, zamanında Bora da öyle, akıllı adam. Yani, Evde çalıştıracak önce, Ünlü deyince çocukta akan suların durması lazım, onu yapamadık, geç, geç kaldı biraz, geç Ali'nin için biraz geç kaldı. Ali'nin için biraz geç kaldı. Artık, evet, yani. artık yani. Yani ya bir yaşına kalındı. kadar yaptın ya da iki yaşına kadar yedi yaptın yaş ya yaptın. Geç. Yedi, yedi yaş geç. Altı yaş, yedi yaş geç. Başka Kesin şeylere başlamak sanmamı. Yani, <gülüyor> yani, <gülüyor> yani <gülüyor> hakikaten ne gecem için. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> artık geç bu değil. Yani neyse artık biz Tyler, Tyler bebeğe bakalım. <gülüyor> Tyler Bebe'ye bana örnek oldu. Tom Cruise, evet. Elizabeth Hurley. Johnny Depp Bunlar hep Hollywood yıldızları kaydır. Bunlar Je hep Hollywood yıldızları Zenciler şeylerle de <gülüyor> Kızılderililerle <gülüyor> de fotoğrafı oldu mudur Çocuğun geleceği garanti Reha Ürus gibi yani Biliyorsunuz değil mi Reha Ürus'un Evet onu da herkese Onun da çat fotoğrafı ünlü, Ünlülerle fotoğrafı olan e, Gazeteci muhabirdir Onun gibi yani bebeklikten var Ne kadar güzel ya Siz en son kimle çektirdiğiniz ünlü fotoğraf Erdal'la Erdal yok mu <gülüyor> Başka da yok vallahi benim Erdal de şöyle. Be ne demek ya ben anlamadım cevabını. Yani. çektirdik Erdal Erdal Sen yoksun. Sen yoktu. Mesela senin yok. Bizim var ama mesela. Ha, yo, sizin ikinizin de var. Benim Fahri'yle de, de var. Yani ben double double yaptım bu durumda. Ondan sonra ama şeyi çektik Fahri. Neyi çektik ya? Ee, Safiye Soyman'ın şeyin fotoğrafı var bizde. Evet evet Oktay'ın Safiye, Safiye Soyman'ın Soym de... la... Faik. Faik. Faik. Ben de onun fotoğrafı. İhsan Varol'la çektim en son fotoğrafı. Ha, doğru evet senin de da var. Ve hakikaten de tam böyle şey oldu. Ee, bir fotoğraf tabii tabii falan dedi hemen yani orada şimdi fotoğraf çektirmek yabanlık mı olur falan diye bir an düşündüm sonra şey deyince hadi çekilelim falan deyince işte orada herkes ben fotoğraf çektirdim ben sonra fotoğraf çektirdim sekizinci de artık yabanlık sen de fotoğrafta mıydın <gülüyor> ya herkes birbirini çekiyordu döndere döndere, döndere döndermeli, döndermeli fotoğraf döndermeli. ki en güzel fotoğraftır döndermeli, ya. Ya. döndermeli, döndermeli fotoğraf vay be ünlülerle fotoğraf Ulan biz baya bir eksik kalmışız çok üzüldüm ya şu, kaç yaşında çocuk bizi gelmiş geçmiş Tabii yani. canım ya, 130 var. tane evet, fotoğrafı var, şey var orada. 130 tane. Ama benim toplasan 130 tane fotoğrafım yok ya 7 tane vesikalığım var. 1. Ondan sonra 3 tane de... Birini nereye verdin? <gülüyor> 8 8 çekiyorlar en az. En az 8. Başka neler olmuş dünyamızda? Başka neler olmuş? Ee, ağrı kesiciyi doğal ağrı kesici bulduk demişler. sarımsak mı? Eee değil. Sarmışak mı? Uu! <gülüyor> Duman Yok stüdyoyu değil. kaplamıştı. Beyin hücrelerimiz <gülüyor> börek gibi olmuştu. Muz mu? Oktay. değil ya, muzlu değil. Yani böyle Çünkü... yiyecek içecek bir şey değil. Niye öyle bir şey geliyor ha, Ben biliyorum ne olduğunu. Aktivite mi? Bir aktivitenin ağırlığına iyi geldiğim anlaşılmış. Aktivite, evet, aktivite. Yani bir şey yapıyorsun. Pek sosyal bir aktivite değil benim dediğim. Sosyalleşilebiliyor ama bu aktiviteyi yaparak. Benim bildiğim aktivitede de sosyalleşir. çirkinlik olur. <gülüyor> evet ya ben. Sen biraz ipucu ver bakayım. <gülüyor> al ipucu, en güzel ipucunu verdi şey sana. Ipucunu, ben... Tut Yok, tut, olmaz. Tut, bu, tut, tut Kadın ipucu. erkek, şey. Kadın erkek bir... e, Tamam canım işte, al. Ah. <gülüyor> Allah <gülüyor> be. Ah. <gülüyor> tamam yani, o zaman eksik ben... gösterdi hareketi de o yüzden itiraz <gülüyor> O zaman şöyle de... bir şey yapsaydı daha iyiydi. <gülüyor> <gülüyor> Özür dileriz sevgilerim. Ben siz hiç odan çıkabilir miyim lan? <gülüyor> İğrençleşti şu anda. Özür dileyin. Hepiniz özür dileyin. Özür dileriz. Gidin ben özür ağzımı diliyorum. yıkayacağım yine. <gülüyor> Oğlum sen açıyorsun konuyu gidip ağzımı hep ben yıkıyorum ya. Niye böyle oluyor? Ağzını niye yıkayasın ben seni. Abi böyle üç parmağın oynuyor. Ne yapayım? Ya şurada ben bir barok müzik diyeceğim. bah diyeceğim. Barok Şu mu? ortamı çevirdiğiniz şeye bak ya. yakışmıyor. Bir Şu daha barok de. Barok. <gülüyor> barok koyun. Pekama böyle yazsın. Ortamı neye çevirdiniz? Şuna bak ya. Dinezi bir şey konuşalım diye. Ağır, en iyi ağrı kesici Bach'mıştı. Barok müzik. Barok müzik, barok müzik. Gözü yaşlı Barok müzik. <gülüyor> Evet burada barok müzik severler olarak biz çok mağdur olduk. Yıllarca barok müzik dinlediğimiz için biz toplumun köşesine itildik ama artık piyasaya çıkma zamanı geldi. Yaşasın barok müzik. Prostat diyorum sizin sırasında. Prostat mı? Hoppa! Gene <gülüyor> <gülüyor> işte bizim alana geldi. Failin konuyu değiştirmesi için <gülüyor> ne güzel dinliyorduk şarkıyı. <gülüyor> Barok'tan prostat'a bir sevgi yolculuğu ne olabilir ki başka? 30 milyon sonra vitamin'e gönderme yapılıyor programımızda. <gülüyor> Vallahi billahi yani. Bir de baktım kardeşim de ayı. <gülüyor> Vay be. Daha barok dün dinledim ne? grup vitamininde ne var ya. Daha da arabada işte. Döndere döndere biz de dinliyoruz. Hayret bir şey. Biraz da barok dinleyelim. Biraz da barok o diyoruz. Oktaycım senin Bahlarla bana barok müzikten bah dışında bir isim... Ben sana Bach'ın bütün külliyatını getireyim. Canım rahat. Meraklısıysa ağrıların sızıların varsa bu ara... <gülüyor> Benim. Ne ağrısına ilgiliyormuş. Mesela belimiz ağrıyor hop barok alıyoruz bir tane bahalıyor. alıyor. Ama şey atıyorum mesela tabii kulunçlara tabii. giren ağrıya da bir barok müzisyeni daha alabilir miyim lütfen? Hiç bilmiyorum ben barok müzik. Ha, olur o yani barok müzik olması yani. gerek yok. Bach iyi gelmiş barok müzik demişler. Sen Chopin dinle Fahir. şapon dediğim Chopin de barok'a girer mi? En yok. güzel tarafı da isimleri söylemeden dinleyebiliyorsun. Biliyorsunuz Chopin'i bana benzetirler. <gülüyor> Ya bir bak... inanırdan bir rap Yok, <gülüyor> doğru, <bu. gülüyor> doğru söylüyor mu? Doğru söylüyor ya bir dinleyicimiz bulmuş üşenmemiş Hopen'in bir Grabürünü bulmuştu aynıydı Fahir Aynı, aynı ya. ya aynı benim sabah kalktığımdaki halimin Aynı Ama ya. öğlene doğru bir hiç alakanız Sen kalmıyor mu? Ben öğlene mı? doğru Birent Bülent baş olurum Akşamüstü doğru böyle Kenan İmirzalıoğlu'yla Affedersiniz şu yeni çocuk var ya Mor menek yok, so yok ya bunat boz değil mor şeylerde oynuyor ya He, yakışıklı olan yakışıklı olan tapucu yok be emret komutanımda da genç temeni oynuyordu. Tamam ya şeydeki gece gündüzdeki komiser. Ya, gece gündüzdeki komiser bak çocuk Çünkü nasıl külliyatını külliyatın... biliyoruz adamın ya. Fahir sonun benzemesin Chopin'e. Chopin e Biliyorsun <gülüyor> değil mi <gülüyor> Chonu. <gülüyor> Chonunu. <gülüyor> Chonunu bilen. <gülüyor> Chopin'in şonu diye evet. bir şey düşünüyorum. Sonunu bilen kahraman olmaz ya, ne oldu Oktay? Bedeni bir yerde kalbi bir yerde Chopin. Yapma ya kim ya. çıkarmış? İşte hiç yani o yüzden gel biz Baha bakalım. Bir şey mi affedersiniz bir bir kazaya kurban gitmiş. Kazada mı ölmüş yoksa... Ee... Ölmüş mü de yoksa kazada mı? <gülüyor> ne bir şey... 88 erkek denek katılmış araştırmaya. Kurban, Kurban olurum o adamlar. deneklerin her birine. Prostat biyopsisi sırasında. Koltay yeter tutun. ama bir prostat dedin, biyopsi dedin, beni burada bitirdin yani. Son derece bilimsel bir araştırmanın şeyini veriyoruz. Çünkü seni dediğin kansere gider yahu. E, tamam işte o sırada e, acı ve anksiyetin azaldığını keşfetmiş bilim adamları. Burada yanımızda kendisine e, şey takılmış, ne takılmış diye sana. Bir şey takıyor. Sonda. Sonda takılmış bir arkadaşımız var. Aynı şey burada da kullanabilir miyiz? Benim son ameliyatımda Rakçı Doktorlar vardı. Dream Theater'la beni şey yaptılar. Ne yaptılar? Deşmeye başladılar. Ha, sondaladılar zannediyorum. Ben ya. ilk şarkıyı hafif hafif dinledim ondan sonrasını şey yapamadım. Ne dinledin? Hatırlıyor musun? Oradan bir parça, bir kuple mırıldanır mısın Tabii. bize Dream Theater'da? Dream Dream Dream, Dream <gülüyor> Theater. Gözü kaşlı birim Theater. <gülüyor> ...diye bir şarkısı vardı onun. İyi Onu vallahi çok yani. yine çok iyi hatırlıyorsun. Baya iyi hatırlıyorsun. Yani, Normalde anestesinin barkosu... etkisi daha çabuk oluyor. benim Ben Dream'de gitmiştim. Demek ki bünyeden bünyeye... ...bünyeden farklılık gösteriyor. Müzik dinleyen hastalar ayrıca... İstanbul'da My Dream... ...neydi ya? My Dream Pida House diye bir yer gördüm ya. Ne kadar güzel en ya. En güzel... Dükkan diye girmek istedim oraya ama giremedim. Giremedin, sonra... giremedin, giremedin. Çorap, çorapçılar giremedim, giremedim, giremedim. ve pideciler. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo T Modern <gülüyor> Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Macera dolu bir Perşembe sabahında beraberiz. Bazı dinleyicilerimiz de artık yavaş yavaş bu maceradolu lafınlar da gıcık olmaya başlamışlar. Ne macerası lan? Ne yani lan macera macera. Macera esas şimdi başlıyor diyorum hmm. onu Cevap oldu Hakikaten herhalde Hakikaten iyice bir küfür daha yedik kan. İyice sinirlendirdin herkesi. <gülüyor> en büyük derdimiz dinleyicilerimizden küfür yemek Sevgili dinleyiciler Ben neyi düşündüm biliyor musunuz dün Ben de bir şey düşündüm sen söyle Herkes aklında düşündüğü Herkes bir, bir şey düşündüğünü söylesin Yani bu herkesin ara ara düşündüğü bir şeydir galiba da. Ben dün biraz başka boyutunu düşündüm Kim bilir arkamızdan ne küfür ediyorlardır bizim yediğimiz Sen bir olay gibi. anlattın ya bana Fahir ilgili ne öyle gizli saklı gibi hatırlama. Lafazanlar dedikodu mu yapıyor? Ne abi? Püü! Oktay Demirci. Hani Fahir şey demiş ya? de birisi Fahir'e bir şey demiş, sen de bana anlattın. He, ama sana da anlattım canım. İşte Sanki o... öyle gizli saklım var Fahir. Sen yani de olay ya mı? dinleyicilerimiz ne konuşuyorlar gene demesine. Olay bir şey değil de Oktay bir adamla Fahir'in eee yaşadığı diyaloğu anlattı. Şimdi bizim de hakkımızda kimdir, neler neler deniyordur. İşte Ege'de yarım saat sonra gelecek. Ama yani böyle hani uzun uzun dedikodu yapılmasından bahset. öyle yapmış, böyle yapmış. Bak yani o da yapılıyordur da. Benim esas korktuğum iki cümlelik şeylerde kim bilir neler diyorlar. Biz var ya ben 7 düvelimize yetecek kadar. Ah, ilenme, ah. küfür, sinkaf, affedersiniz, beddua. Ya ilenme, ilenme, de gene bir mesai var. Evet. Bir adam oturuyor şu Ege'ni inşallah şöyle olsun Tabii tabii ben falan. de öyle düşünüyorum. Benim esas korktuğum mesai bile ayrım iki cümleyle. Aman o da mı gelecek? Boş konuşma. Derdek falan filan. Böyle bu laflar kim bilir ne çok duyursun. Ben bana da savak falan denmesi. Benim. Yani böyle Uş, kim bilir neler neler düş, düşünülmeden ne de, şey yapılmış. Belki de çok düşünülmüştür. <gülüyor> o da yani hani öyle de oluyor. Öyle ama bir laf edeyim. Aklına gelen ilk şeyi söyle söylüyorlardır gibi geliyor. Valla ben de yani şey, şey, şey en büyük şeyim o benim. Yani serseriler, serseriler ve tük ve tükürülmesi ben evet. biliyorsunuz en büyük yani radyoya doğru denmesi hani en dikkat edin bakın yani radyoya gelip tükürmesinden bahsetmiyorum mesela kızıl aydası 3.1 yazan ekrana doğru tükürmek biz yayındayken tabii ki. Ay Oktay neler vallahi kabus gibi çöktü ya. Veya üstümüzde. mesela Ege'nin de ben tahmin ediyorum 103.1 yazan ekrana sucuk atılması <gülüyor> en büyük korkusudur bak. Senin ama ben tahmin edemiyorum failen. Ya benim korkum benim böyle çekineceğim şey Küfür, küfür mü seninki çok. Ben küfürden de hoşlanırım. Hakaret, küfür, sinkaf efendim be söyleyeyim ağır konuşma. En en basitinden bir ağır konuşma değil mi? Yani o çok hoş olabilir. Hoş olabilir. Bak ben artık ne yapayım şey neleri ne, ne, ne olursun. Ee, mi? Şerbetlendim. Şerbetlendim şerbetimi. Hay ağzını öpeyim mi? Sen Geçim dün bana. neyi düşünürken bu sonuca vardın? Çünkü, Çünkü enteresan bir... Senin olayını düşünüyordum anlattığın hikayeyi. Fahir'le o adamın konuşurken <gülüyor> benim adama bakıp gıcık olmam <gülüyor> mı? Evet ve yani adam hakkında ki bu adam nedir? Hayattaki amacı nelerdir? <gülüyor> İyilikleri nelerdir? Kötülükleri nelerdir? Hangi şeyleri doğru yapmıştır falan filan hani... Böyle bir uzun uzun değerlendirme diye bir şey oldu ya adamın, bir anda bir not verildi yani. Yo ben o değerlendirmeyi yalnız yaparım. Uzun uzun uzun, uzun yaparım sana öyle anlatmam. Olay yani, bazında değerlendirme gerek. ve e, ne bileyim laf olsun diye. Ben çünkü çok insan hakkında öyle laflar ediyorum da. O sen yüzden, biraz evet sen biraz kolay. Çok insan hakkında o kadar laf ettiğim için benim hakkımda neler neler söyleniyor bir aklıma geldi. Korktum hemen battaniyenin altına girip kuyruk kemirdim. Kuyruz Kuyruk dedi. Kemirdi? Domuz kuyruğu kemirmiş. <gülüyor> Bu çocuk çünkü biliyorsun sürekli Anthony Byrden'ı seyretmekten ne yiyeceğini şaşırdı. Ee... Git ağzını yıka. Her tarafı batırmışsın. Üç parmak oldu. İlk başta. <gülüyor> Bir de battaniye ya Ege'ciğim şeyin bile zayıf konsept zayıf. Battaniye ne? Neyle kemiriyim peki? Neyin altına girebilirim? Neyin altına, altına, altına girebilirim? Hulçura mı gireyim? Neyin, neyin altına girebilirsin? Buyur borç altına girebilirsin. Başka neye girebilirsin? Neye girebiliriz Oktay? Şu anda küfürleri var ya nasıl yiyoruz? Valla çok yani yiyoruz ya. Ben de kendi elimle resmen... Ya, saydırıyorlar ve... combo combo küfürler geliyor Tükürenler şu anda. Kürenler var ve sucuk arayanlar var şu anda. Diyen gitti sevgilin diziler. Buyursunlar yeni bir başlangıç. Yepyeni başlamaklar, başlamaklar derken hocam. Başlama kan çölü. Ama, ama lütfen ya lütfen değil mi? Nasıl bir atların işi? Atlar sezer çünkü. Sen daha başlamakan çölü demeden atlar, <gülüyor> atlar geldi. Bana mı geldi onlar? Tabii canım. Siz Sen de direnç. bağ geldi zannettin değil mi? Sağa gelen bağ gelsin nokta. O sorun değil de yani. iki gün önce deseydim bunu sayılsın. <gülüyor> Böyle efendim. Evet. Öyle yani... vizyonun bir faydasını gördük bence bu sene ülke olarak. Yani daha başlamadı. Can Bonomoy'u tanımış tanıdı herkes. tanıdı herkes. Bir araştırdı nedir bu ne oldu falan filan diye. Öyle bir şey oldu. Yani niye daha önce e, rimi rimi Lay'de de kim bula demiştik. O, o zaman, zaman denmedi ya kim bula diye. Araştırmamıştık da. Onda bir araştırma bile yapılmamıştı ama Can Bonomo e, araştırılmaya değer bulundu. Kimdir Rimi Rimi lay? Şarkıdan O kadının adını hatırlayabiliriz. Bak onu da hatırlamıyoruz yazık. Basenleriyle hatırlanır, hatırlanır. Ne kadar çekici. Yani evet. Fire. Ben demedim canım bunu şey. alan son dedi bana ne atfediyorsun. Ne kadar çirkiyiz Mazhar Alanson, Masar Alanson. Alanson. Şey. öyle demiş. Bunun diye olabilir o anda belki kafası bozuktu bir şey sinirlenmişti öyle İbriyat dedi. dünyasında magazin haberleri var hmm. bakalım mı bakalım. Orhan, Orhan pamuk. Pamuk'la ilgili Biraz Orhan Pamuk'tan böyle. bahsetsene Orhan pamuk. Orhan pamuk ya ben. ülkemizin magazinine bak ya, <gülüyor> Çok, çok zayıfladı bak. ya Büyük Orhan Pamuk'un konuşuyoruz Yok mu yakışıklı adamlar Murat Boz'la ilgili haber yok mu Hiçbir dönem böyle olmamıştı bizim, Yani çok enteresan bir noktadayız şu anda Bizim yıldızlarımızın niye hiç seks skandalı yok Niye yakalamıyoruz Murat Boz'u böyle Seks partilerinden çıkarken Böyle yakışıklı yakışıklı adamlar Sol, güzel güzel içerisinde içerisinde iki kere seks arkadaşım e Diyelim tabi ya Orhan Pamuk'un seks hayatından ben yakışıklı adamın şey özel edelim. hayatı denir ona. Seks hayatı denmez. Terbiyesiz. Allah Allah. Erol Erol Büyük Burç'un. Magazin konuştuğumuz dedim. şey. Erol Büyük Burç'un emekli maaşı. Orhan Pamuk kaç yaşına geldi Orhan Pamuk? 60 oldu mu? 68. Adam aşk hayatını konuyor. yazıktır ya. Yazık bizim memleket olarak bize yazık Yok bu güzel evet kızar bir hadise diye Bir, bir de nüfusu bir şeyden... en genç ülkelerden biriyiz Hadise yani. <gülüyor> dedi hadise <gülüyor> mi dedin Nüfusu en genç ülkenin Magazin figürleri Orhan Pamuk Ama Deniz Akkaya'dan da bahsediyorum Deniz Akkaya'nın da gitti vahı kaldı 300 bin doları Bu da hemen ıskartıya çıkarıyor e Geçin bu kadar hoyrat davranma ünlülerimize Hoyrat mı Onu bir yerde daha kullanmak istiyordum Tam yeri geldi Michael Douglas haberleri var. Aa Michael, da bak millette de Michael Douglas'u. Michael Douglas şey hala beraber mi? Catherine Zeta Jones? O Catherine Zeta Jones bütün ha. asaplar bozuldu ya. Michael Douglas'ın Benim... emekli maaşına koyacağım demiş. <gülüyor> <Benim> 600 <gülüyor> dolar emekli maaşına. Michael Douglas da mı bakurlu? Bakurlu. Neyin? Ne bakur, Babasından bakur. bir şey var mı? Babası Zeta Jones çok sevili. Şey Babasından bir tane şey vermiş. Babası bir daire vermiş. Yani ben ölünceye kadar demiş şey yapma. Michael Douglas parantez içinde atmış yeri. Evet, eşi, eşi diyor. Ta tatil yapıyorlarmış falan filan. Onun fotoğrafları var. <gülüyor> ne ya mı gitmişler sıcak sulara? Kırk <gülüyor> <Çok> birilik <gülüyor> <iyiler. gülüyor> Naomi. Ne kadar çirkin bak. Ne kadar çirkin bir ifade. Evet. Naomi'nin sırrı süt banyosuymuş. Bakayım. Evet. Süt banyosunda benim dünyanın en zengin adamı olsam bile yapamayacağım. Şey. Süt banyosunda su var mı yoksa sırf süt mü? Nasıl bir litrelik sütlerini döküyorsun öyle? Bir saat sürer o küveti doldurmak ya. İşte onu diyorum bir litrelik süt değildir Canım belki şey. O kadar süt dolduracak adamsan bir adam tutarsan o doldurur yani. Keser keser koyar keser keser koyar. Neydi ne? o tetrapak koktularını kesiyor kesiyor koyuyor kesiyor kesiyor koyuyor. Veya açık süt alırsın damacanayla güğümle. Aa şey var ya bu arabanın arkasına kasa yerleştiriyor adam şeyli var ya böyle oradan çeşmeden dolduruyor. Hmm. Yani onu adamı şey dersin. Kapatıyor ben yani. ne kadar? Karosel. Şu süt konusu açılıldı. 500 lira mesela. soru geldi aklına şu anda sizin Adam dedi konumuzdan. ki 500 lira. Gel diyeceksin, çektireceksin. Garaşı. Oradan hortumu dayayacaksın. Çek. Nasıl umulması nasıl yapacaksın? İmılmasını onu? mı? Onu uzun Veya uzun. şey yapacaksın. 5 litre dökeceksin mesela küvete. 1 litreyi iyice kaynatıp dökeceksin. Hayır olmaz öyle. Hortum, hortum bağlayarak gitmez. O tazikli değil ki o. Ege şey'i verdi ya. Bu arada formülü verdi. 5'e 1 beş, formülü son. verdi. 5'e 1 mi? Süte su katılıyor mu süt bayrosunda? Ha, onu ben size net söyleyeyim. Sütün kaldırabileceği su miktarı 6'ya 1. Ondan sonrası cıplı ne cıplı kaldırıp, mı? Kaldırıp ne yapıyor yani? Yani 6 litre süte 1 litre su koyup 7 litre süt elde edebilirsin. Bu mu diyorsun? Ne için? Yani banyo Satıp için mi? Satıp insanları dolandırarak o paralarla gizli kumar oynamak içmek İçmek için mi? Ne için sütü yani neye, nereye kadar kaldırıyor? Niye böyle bir şey yapıyorsun ki? Eser evde Sütçüler sütülen sütülen yapıyor işte bunu. Mu? Su mu katıyorsun? Evde yapmıyorsun canım. Ama Hazır yapılmışım var mı? Ya Adam ben şunu soruyorum. Su katmış oluyor. Banyo için ideal süt, yani ideal ama. ideal süt banyosu için kullanılacak süt miktarı ve... 20 litre. Yanına ne koyuyorsun? Yani şey sorabilir e, miyim? Katkı maddesi olarak su kullanılıyor mu? Su özel olarak musluk suyu olur mu? Yoksa... ben küvete su bile doldurmuyorum. Ne? Nereden sütü doldurayım? En son ne zaman doldurdun küveti? Sana soruyorum. Biz... Yani Söyle değil, nin içini dolduruyoruz be. Ya Alin zaten bir damlacık bebek küvetine babam da doldurur. Onun küveti, küveti ayrı rebek, değildir Fahir. 40 litre 60 litre alır mı su? 40 ne? litre alır. Neresi? Bir küvet. Büyük küvet mi? Normal küvet işte. Ne 40 litre ise egecim. 240 de yani istersen. O kadar değildir Fahir ya. Yok canım. Damacanalar 20 litre oradan düşü kaç damacana dökersin? Yani nasıl bu, Üç dört mü? Altı yedi tane de aşağıda. İçindeyken mi sen? çünkü içine... Doğru bak. bak. Mühendis adam kendini dışı, belli. Dışından mı bakıyorsun küvetim dolu, doldu mu diye? Ben içindeyken diye düşün sen. Ben şey yapacağım. yalnız dikkat yani... et çünkü yani zaman ister o küvetin dolduğu. <gülüyor> birbirimizi doldu. küvet içinde düşünmemize kendimizi yönlendiriyoruz. Rahatsız oluyorum. Yapmak e ben istemiyorum. Ben şey dedim. Ben leğene. Süt. Oturacağım orada bir bürge tasla süt dökecek üstüme. Ah oh, sütüme dök. <gülüyor> Umumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum Bürge mi? <gülüyor> Durumu olmayan adamın yani süt süt Ben biliyorum. bürgeye şaşırıyorum Ben de valla Ege'ye şaşırıyorum Valla kaç yaşında adam hala kendini bürgeye yıkatıyor ya yani. Ne yapacağım abi leğende nasıl yıkaracak leğende Neyle, yıkatıyor ama? Neyle yıkatıyor ama Sütle. Sütle. Sütle yıkatıyor adam Ben adam onu, süt onu süte ya. batırılmış mendille Güzelce bir silinirim Oh mis ya Süt organik yapan var mı sevgili dinleyiciler Bizim fark ettiğiniz üzere Hep bir hayal dünyamızda yani Süt manyosundaki ideal Aynı. Süt oranı nedir yoksa saf süt mü Aynı sütte iki defa yıkanamazsın. Bir kere o var. Ya aynı sütte sokuyorlar hepsini. Ya... Bir de süt pis göstermez mi süt ya? İyi bir güzel bir hamama süt gitmek süt lazım. Ondan sonra. sonra süt süt banyosu yapmak lazım değil mi? Ne Eğer yapıyorsun? küveti dolduracaksan. Gözenekleri mi gaz yapıyor mu? Bir şey Hayır, var süt. mı? En en şey kir gösteren şey süt diye biliyorum. En güzeli aslında küveti doldurup içine süt tozu dökeceksin. Bak. Hiç sevmediğim şey o da benim. Ucuzca Ege kayacağım gene. Hiç sevmem süt, süt tozuyla. Ilık. <gülüyor> Suyu hemen karıştır kepçeyle. İstersen tank yapalım. <gülüyor> tank banyosu. Kant, kant. Kant, kant banyosu. EKK heyecanın güzellik sırrı. <gülüyor> EKK heyecanın yapış yapış olmasının sırrı. Kant banyosu. Biraz süs limon. soda, Biraz şeker. Kusursuz fiziğimiz süt banyosuna borçluyum demiş. Ee, cildimi korumak için düzenli olarak ılık süt. ılık olduğunu tahmin ediyoruz. Ama... Süt manyosunu formülünü bulamadık ha. Dirseğini sokacaksın Oktay. Dirseğin yanmıyorsa tamam. Hayır hep bana başka şeylerin cevapını verir. Ya komple biliriz. süt. Komple süt. Komple, komple. süt olur mu ya? Güzel, çok güzel cildin olsun istiyorsa. Komple Sos, süt, süt hatta yani. krem peynir. O noktaya kadar gideceksin. Normal yağlı mı? Yüzde yüz yoksa mesela %100. şimdi... Şeyleri çıktı. Ama hani cilt light light de light değişiyor light ya. Laktosuz mu mesela? Hayır cilt tipine göre. Mesela senin cildin yağlı cilt. Ne yapıyorsun? O zaman yağsız süt koyuyorsun. Mesela senin... Cildin kuru. Cildin mesela lak laktozlu. <gülüyor> Hemen laktozsuz süt, süt koyuyorsun. koyuyorsun. Bunlar hep yaşanmış şeyler. Yani biz tecrübeyle sabit. Selülit içinde e, birebir e, kahveyle bacaklarınızı olacaksınız. Selülite karşıda demiş. Kahve tanecikleriyle mi? Granül kahve Evet. Kahve tanecikleriyle. Ne pismiş bu Naomi'de ya. O Kahve çekirdek. Şeyi bol bolan yani. ağzına da çalar yüzüne de. O kahveleri mavileri oralarına burlarını neresine ne süreceğini Bunu şaşırmış ya. 100 Bunu gram mu? kahveyle yapılıyor dedim demiş ya. Ne olacak? Git. <gülüyor> 100 gram çekirdek al. Ondan bitti, sonra yap ya. Çektirmiyorsun. Normal şey e, onu. <gülüyor> lif var ya banyo lifi. Onu üstüne dök. <gülüyor> üstüne. İçine koy onu. Fıştırı fıştırı fıştırı yap git. Ay ay ay. Dın, dın, dın, dın, dın. Adaletin gazozu gazlı olur Çok özür dilerim Yeni sezonda Küçük Mübaşır'da bütün gizemler birer birer çözülüyor Ben senin biyolojik baban değilim Küçük Mübaşır E onu zaten biliyorduk Hakim Aksıblı amca <gülüyor> Züylete de Küçük Mübaşır'da Erkılığa giren biri değil. Arbicile gerçek yüzünü görmeyi nasıl başarırsın? Hey küçük başarır? şu yeni gelen çaylak da kim? Asi hakim Brubaker, New York'tan geliyormuş. Hey ufaklık, motoru park etmek ister misin? Yakala. Yippa! Oh, oh, oh, oh. Michigan semalarında kara bulutlar dolanıyor. Bayanlar, baylar, değerli basın mensupları. Bimirsur Atul en gururlu günlerinden birindeyiz. İşte karşınızda teknolojinin son ürünlerinden biri. Robot Mimaşi. Ve tüm bunlar arasında yüreklerde yeşeren sıcak duygular. Beni anlayabrım. Cinselliği doya doya yaşamaktan ve yaşatmaktan başka çarem yok. Küçük bir yeni sezonuyla Amerika ile aynı anda Modern Sabahlarda. Modern Sabahlar hafta içi her sabah radyo oldu. Da. Küçük bir kırmızı feneri kendine tut. Jack Bimber. <Gülüyor>